Hocam imanın 72 şubesi varmış diye duydum. Bu hususu bizlere açıklayabilir misiniz? Şimdi Beyhakî diye bir alim var. Onun Şubül İman diye 11-12 ciddi bir hadis kitabı var. İmanın şubeleri demek. Buradaki şubelerden maksat imanın gereği yapılması gereken her bir görevdir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis şerifinde. Buhari Müslüm hadisi şerifidir. İman 60 veya 70 küsur şubedir. Evet. Bunların en alası la ilahe illallah demektir Edna, en ednası, en altta olanı da, yani en üst şubesi iman etmektir la ilahe illallah demektir, en alttaki şubesi de imatı tül azânı yollarda insanlara eziyet veren şeyleri kaldırmaktır yani buradaki imanın şubeleri demek, iman ettikten sonra Müslümanın yapması gereken şeyler demektir, mesela namaz imanın bir şubesidir, yani imanın geri yapılması gereken bir görevdir Zekat da öyledir, haç da öyledir, doğru sözlü olmak da öyledir. Evet. Efendim insanlara iyilik etmek de öyledir. Yalan söylememekte, içki içmemekte, kumar oynamamakta, hırsızlık etmemekte böyledir. Yani imanın şubelerini imanın gereği olarak yapılması gereken, e, görevler, sakınılması gereken şeyler olarak algılamayız. Bu şubelerden birincisi en başta geleni imanın kendisidir. Onun dışındakiler imanın gereği yapılması gereken görevlerdir.